Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ala rasulina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Bugün Ulumul -ül Kur'an derslerimizde yeni bir bölüme geldik. O da el-akdu el-evvelu, birinci akt, birinci bağ. Ma yarci'u ile nuzuli, nuzule dönen konular. Yani Kur'an-ı Kerim'in nuzuluyla ilgili konular. Zemânen ve mekânâ. Hem zaman yönüyle hem de mekan yönüyle. Ve huvâ ithna aşara O da on iki nev'dir. El-evvelu ve-thâni, ve ikincisi el-mekki vel-medeni. Demek ki birinci başlık, ana başlığımızın altında tam on iki tane nev var. Yani bu altı tane ekten birinci, birinci başlığımızın altında on iki çeşit zikredecek. Bunlardan birincisi, bu 12 çeşidin tamamının e, konusu şu, Kur'an-ı Kerim'in nuzul cihetiyle incelenmesi. Zaman ve mekan yönünden Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin nuzulünün incelenmesi. Bunlar da kaç başlıkmış, kaç çeşitmiş, 12 çeşitmiş. Birinci konumuz, yani bugünkü dersimizin de ana konusu, Kur'an-ı Kerim'de Mekki ve Medeni. Kur'an-ı Kerim'de Mekki ayetler ve Medeni ayetler. Mekki, yani Mekke'ye nispet edilen ayetler. Medeni, yani Medine'ye nispet edilen ayetler demek. Evet, 17. Beyt'ten itibaren bu konuyu bize anlatıyor. Mekki ve Medeni konusunun ilk konusu şudur. Mekki ve Medeni mevzusunun ilk konusu. Bir ayet ne olduğu takdirde ona Mekki denir veyahut da Medeni denir. Bu sorunun cevabıdır birinci konu. Dedi ki metnimiz Mekkiyetun ma kabla hicreti nzel vel medeni ma badaha ve intesel Mekkiyetun ma kabla hicreti nzel vel medeni ma badaha ve intsel. Mekkiyet mekidir. Ma قَبْلَ حِجْرَةٍ Hicretten önce nezel, inen. وَالْمَدَنِي medeni, medeni ise مَا بَعْدَهَا Ondan sonra, yani hicretten sonra inendir. in tesel Şayet sorarsan. Eğer sorar isen, Mekke'nin ve Medeni'nin manası budur. Aslı ve تَسْأَل olması lazım. Lakin hemzeyi burada düşürmüş, hafiflik olsun diye. ve تَسَل Nasıl ki emirde de, isel de diyebiliyoruz. Sel de diyebiliyoruz. Burada da böyle. Şimdi bir ayetin Mekke'ye veya Medine'ye nispet edilmesindeki ölçü nedir sorusuna? Ulumul Kur'an'da üç ayrı cevap verilmiş. Birincisi demişler ki buradaki ana ölçümüz hicrettir. Hicretten önce inen bütün ayetler Mekki'dir. Allah Resulü'nün hicretinden sonra inen bütün ayetler medenidir demişler. Bu Ulumul Kur'an hakkında kitap yazan müfessirinin, cumhurun görüşü ve son dönemde de üzerinde karar kılınmış olan görüş budur. bunu anlama gelir? Bu şu anlama gelir. Velev ki hicretten sonra bir ayet Medine'de inse bile biz o ayete ne deriz? Mekih deriz. Mesela örnek veriyorum. Bizim Bukhari'de görmüş olduğumuz son dönemlerde bir tane hadis. Yahudinin biri Ömer radıyallahu anh'a geldi. Dedi ki sizin kitabınızda öyle bir ayet var ki şayet o ayet biz Yahudilerin üzerine indirilmiş olsa idi biz o günü bayram edinirdik. Hangi ayet? El اَكْمَلْتُوا لَكُمْ دِينَكُمْ Bugün size dininizi tamamladım. Ömer radıyallahu anh ne dedi? O ayet Cuma günü Arafede Arefe, Cuma gününde nazil oldu dedi. Bir rivayette de Bukhari'nin haricinde bir rivayette hatırlarsan ve o günler de bizim için bayramdır dedi Ömer radıyallahu anh. Şimdi bu ayet ne zaman indi o zaman? arafede indi ve Cuma günü indi. Nerede? Medine'de indi. Biz peki bu ayete medeni mi diyoruz, meki mi diyoruz? Bu ayet meki midir, medeni midir? Medeni bir ayettir. Niye? Çünkü hicretten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı için oraya gittiğinde yani ahir ömründe, son dönemde bu ayeti kelime ne oldu? Bu ayet kelime indi ki zaten Maide suresindendir. Maide suresi de Allah Resulü'nün üzerine en son inen surelerden bir tanesidir. Her ne kadar Medine'de inmiş olsa bile biz bu ayeti ne kabul ediyoruz? Biz bu ayeti e, biz bu ayeti şeyi kabul ediyoruz. Estağfurullah. Her ne kadar Mekke'de inse bile biz bu ayeti medeni kabul ediyoruz. Çünkü hicretten sonra inmişler. Yani bu görüşe göre ana ölçümüz, ana temamız bizim şeydir. Bunun gibi e, fetih zamanında İndirilen sureler mesela Fetih suresi gibi değil mi Muhammed suresi gibi bu indirilen bütün surelerin hepsi her ne kadar Mekke ve Mekke'nin civarında da indirilmiş olsa biz bunların hepsine ne diyoruz? Medeni diyoruz. Çünkü hicretten sonra nazil olmuştur. İkinci görüş ise bazıları tarafından dillendirilen ayet-i kerime indiği yere göre oraya nispet edilir. Yani Mekke'de inmişse Mekkidir, Medine'de inmişse medenidir. Bu görüşteki en büyük sıkıntı ne peki? E, zapt etme konusuyla alakalı olaraktan. Mekke ve Medine'de değil de ikisinin ortasında veya haricinde inen sureleri nasıl isimlendireceğiz? Mesela Tebuk gazvesinde indirilen sureleri nasıl isimlendireceğiz? Tebuki mi diyeceğiz onlara da? Veyahut da şey, Allah Resulü Mekke'den Medine'ye giderken yolun tam ortasında inen ayeti kerimeye ne diyeceğiz? E, mesela bunun bir ölçüsü olmadığından dolayı bu görüşe rağbet edilmemiş. Üçüncü görüş ise ulumul Kur'an. Cılar tarafından dillendirilen hitap kime aitse su ayet ona göre isimlendirilir. Yani Mekke ehline hitap eden, müşriklere hitap eden ayetlere meki, Medine ehline hitap eden ayetlere ise medeni e, denir. Bu ise en zayıfı. Buna hiç iç rağbet edilmemiş. Cumhur ulema dediğimiz gibi birinciyi seçmişler. Bizim metnimizde zaten onu söyledi. Mekkiyetun ma kabla hicratin nezel ve'l medeni ma ba'daha ve intesel. Bu birinci konumuz. Mekki ile medeninin zabıtını birbirinden ayırdık. Soru 2. Hangi sureler Mekki'dir? Hangi sureler medenidir? Şimdi kalan 18, 19, 20, 21 ve 22. beyitlerde bize Mekki ve medeni sureleri anlatacak. Bize burada sadece medeni olanları zikredecek. Çünkü onlar az olduğu için. Sonra diyecek ki bunların dışında kalanların hepsi Mekki'dir. Bakalım medeni sureler hangileriymiş? Fel Medeni evvelat el Kur'ani ma ahiratehi ve 18. beyit. Fel Medeni evvelat el Kur'ani ma ahiratehi ve keza el hacu teba. Fel Medeni Medeni sureler el Kur'an'ın en iki suredir, başındaki iki suredir. Ma Beraber. Ne ile beraber? اَخ۪يرَتَيْهِ Sonundaki iki sureyle beraber. Ve وَكَذَا bunun gibi اَلْحَجُ تَبَعُ Hac suresi de bunlara tabi olmuştur. اَلْحَجُ تَبَعُ وَكَذَا الْحَجُ تَبَعُ Şimdi burada kaç tane saydı o zaman medenilerden? Bir, Kur'an'ın başındaki iki sure dedi. Kur'an'ın sonundaki iki sure dedi. Kaç oldu? Dört oldu. Beş, hac suresi. Bu beyitte bize beş tane e sure zikretmiş oldu. Şimdi tek tek bunları e ele alalım. Evveletel Kur'an dediğimde ilk aklınıza hangi sureler geliyor? Evveletel Kur'an dediğimde. Fatiha. Fatiha ve bakar. Doğru mu peki bu? Yanlış. Niye doğru değil? Niye yanlış? Çünkü Fatiha suresi e Mekki bir sureder. Racih olan Fatiha suresi Mekki Mekki bir suredir. Burada kast edilen ne? Kur'an'ın başından kastettiği Bakara ve Ali İmran'dır. Yani Bakara suresi ve Ali İmran suresidir. Ee, nereden biz şeyin... Çünkü bu konuda çok ciddi ihtilaf var. Yani Bakara suresi Mekki'dir. Bakara suresi medenidir. Bakara suresinin bir kısmı Mekki bir kısmı medenidir. Bakara suresi iki defa indirilmiştir. Şey, Fatiha. Hepsinin yanlış hepsinin başına Fatiha koyun. Fatiha Mekki'dir. Fatiha Fatiha medenidir. Fatiha'nın bir kısmı Mekki, bir kısmı Medenidir. Fatiha iki defa indirilmiştir. Mekke'de ve Medine'de indirilmiştir. Dört tane görüş var. Bunların içerisinde en racih olanı Fatiha suresi Mekkidir. Niye Fatiha suresi Mekkidir? Hatırlıyor musunuz biz e, Kur'an-ı Kerim'de faziletli ayetler daha faziletli ayetler var mıdır konusunu işlerken 3 tane rivayet vermiştik. Bunlardan birinci rivayet kimindi? Ebu Said el-Muallani rivayetiydi Buhari'den. Peygamber sallallahu aleyhi ve ona ne demişti? Ben sana Kur'an-ı Kerim'deki en büyük ayeti öğreteceğim. Öyle değil mi? En büyük ayet hangisi? Sana onu öğreteceğim. Ne diye peygamberimiz öğretmişti ona? Fatiha demişti. Elhamdülillahirabbil alamin. Hiye sab'ul mesani ve'l-Kur'an'il azim demişti. O sab'ul mesani ve Kur'an-ı azimdir demişti. Peki sab'ul mesani nerede geçiyor? Hicr suresinde geçiyor. Allah Azze ve Celle peygamberimize diyor ki, ''Kasem olsun ki biz sana seb'i mesani ve Kur'an-ı azimi verdik.'' Hicr suresi ise ittifakla Mekki'dir. Yani daha Hicr suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki, ''Biz sana seb'i mesaniyi verdik.'' Çiftli olan, tekrar eden yedi ayeti verdik diyor. Bir de Kur'an-ı azimi verdik. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> biz sana ''Ve lekad sana seb'i mesani ve Kur'an-ı azimi verdik.'' Peygamberimiz bu Seb'i Mesani'yi ne diye tefsir ediyor? Fatiha Suresi diye tefsir ediyor. Demek ki bu ayet indiğinde, ittifakla Mekki olan bu ayet indiğinde Fatiha Suresi de neydi? Fatiha Suresi de mevcuttu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra bu ayeti bunun ile tefsir etti. Onun için burada kastettiği ne olamaz? Fatiha olamaz. Nedir o zaman? Bakara ve Ali İmran Suresi. Kur'an dedi. Bakara ve Ali İmran Suresi. Ma' Son iki tanesiyle beraber. Onlar ney? Felak ve Nas e, sureleri. Bu iki tane surenin medeni olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü bunlar peygamberimize Medine'de bir Yahudinin sihir yapmasının akabinde inen ve müminlerin kendisiyle Allah'a sığınıp şerlerden korunduğu sureler. Bunlar medeni. Kethel Hacu teba' Hac suresi de bunlara tabi olmuştur e, dedi. Şimdi Hac suresiyle alakalı olarak ee, Haç suresi ile ilgili ulûmül Kur'an alimleri ihtilaf etmişler. Haç suresi Mekki midir, Medeni midir? Racih olan Haç suresi Mekkidir. İhtilafa sebebiyet veren ise Haç suresindeki bazı ayetlerin Medeni olmasıdır. Şimdi bu kaideyi güzel bir şekilde e, anlayacağız. Kaidemiz şu. Bazı sureler vardır. Surenin aslı ve galiben o sure Mekkidir. Lakin bazı ayetleri Medenidir. Konu uyumundan ötürü hatırlıyorsanız ne demiştik? Ayetlerin yerleştirilmesi nedir? Tevukifidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir ayet inerdi. Osman radıyallahu anh İbni Abbas'a öyle demişti değil mi? Geçen konulardan hatırlıyorsunuz. Bu ayeti götürün şu surenin şurasına yerleştirin. Örnek olarak da neyi vermiştik? Osman İbni'l As'ın rivayet ettiği اِنَّ adli يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ ve وَاِيْتَٓا اِذٍ قُرْبَ Ayeti indiğinde... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu ayeti götürün falanca surenin şurasına yerleştirin. Sure Mekki mesela. Yani çoğunluğu Mekke'de inmiş. Lakin Medine'de inen bir sureyi ayeti Allah Resulü diyor götürün şu surenin şurasına koyun. Bu da karışıklığa neden oluyor tabi. Yani o ayet medeni, sure Mekki Allah Allah demek bu konuda ihtilaf var. Hayır. Surenin galibi Mekki lakin bazı ayetler medeni. Peki hangi ayetler medeni? Bir İbni Abbas'tan rivayet edilen bu Hac suresinde bir pasaj var. هَذَانِ خَسْمَانِ اِخْتَسَمُوا fi Rabbihim. Bu iki hasımdır. Rableri hakkında tartışan iki hasımdır diye. Ayet-i kerime devam ediyor. O tartışanların ahiret hayatını anlatıyor. İşte kafirlere verilecek cezayla müminlere verilecek mükafatı anlatıyor. i̇bn Abbas diyor ki bu Bedir gününde yapılan mübareze üzerine indi. Hani Hamza, Ali ve bir sahabe çıktılar. Bir de müşriklerden üç kişi çıktılar. Bu mübareze üzerine. Hadani خَسْمَانِ اِخْتَسَمُوا fi Rabbihim. Rableri hakkında tartışan iki hasım gruptur bunlar. Bu ayetler indi diyor. Şimdi burası bedir Mekke, hicretten sonra vakit oldu bu. Yine Hac suresinin sonlarına doğru وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ ala harfin İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'a bir köşe, bir taraf üzere ibadet eder ayet-i kerimesi. Bazıları demişler ki bu Medine'de Bedeviler hakkında indi. Çünkü Mekke'ye Bedeviler gelmezdi, Medine'ye gelirlerdi. İslam olduktan sonra bolluk, rahatlık, genişlik görürlerse İslama devam ederlerdi. Hastalık, musibet, felaket görürlerse gerisin geriye mürtet olurlardı. Allah da dedi ki: "Ve minen nâsi men ya'budullâhe alâ harf." insanlardan öylesi vardır ki Allah'a bir köşe, bir taraf üzere ibadet eder. "Fe in asâbahu hayrun itma'enne, hayr isabet ederse mutmain olur. Ve in asâbathu fitnetun inqalaba alâ vecihi." Eğer ona fitne isabet ederse, eee yüzünün üzerine gerisin geriye döner. hasired dünya ve âhire Dünyayı da ahireti de hüsrana uğratmıştır. Dediler ki bedevilik konusu Medine'de olduğu için bu ayette onlar hakkında inmiştir. Dediler gibi ama galiben Hac suresi Mekki olan bir sure. Bazı ayetleri ise Medeni. 19. Beyti okuyorum. Mâ idetun ma'mâ telet enfâlu bera'etun verra'du vel qitâlu Mâ idetun ma'mâ telet enfâlu Ma'idetun, Ma'ide suresidir. Ma' beraber. Ma' Ondan sonra gelenle beraber. Enfalü. Bir de Enfal suresidir. Bera'atun, tövbe suresidir. Vel ra'du. Ra'd suresidir. Vel kitalu. Ve kital suresidir. Yani Muhammed e, suresidir. Kital suresinden kastetmiş olduğu Muhammed suresi. Ma'idetun. Ma'ide suresi medeni bir suredir. Hiç ihtilaf İhtilaf yok. Maide suresi medeni medeni bir suredir. Ma'ma Ondan sonra gelenle beraber. Maide suresinden sonra hangi e, şey geliyor? Hangi sure geliyor? En'am suresi geliyor. Peki burada kastettiği En'am suresi olabilir mi? En'am suresi ittifakla Mekki'dir. Peki burada kastettiği ne? Burada kastettiği Nisa suresi. Tersten ma'ma Yani kendinden bir önce gelendir. Çünkü Nisa suresi medenidir. Ayşe annemiz İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki ben peygamberimizin yanındayken Bakara ve Nisa suresi indi. Yani demek ki Medine'de inmiş Bakara ve Nisa Bakara ve Nisa suresi. Burada kastettiği maideden sonraki gelen değil önceki geleni kastediyor. Çünkü sonra gelen enahım kesinlikle Mekki'dir. Enfal suresi medenidir. İzaha gerek var mı? Yok. Berae suresi medenidir. Hem de en son inenlerden bir tanesidir. Yani Tevbe suresi. Peki başka Ra'at e, suresi e, var. Ra'at suresi hakkında en fazla ihtilaf edilen surelerden bir tanesidir. Ra'at suresi Mekke midir yoksa Ra'at suresi Medeni midir? Allahu Alem bu ihtilafın sebebi Ra'at suresinin büyük bir kısmı Mekke'de, büyük bir kısmı da Medine'de indiğinden kaynaklanıyor. Mesela İmam Suyuti, Nukaya kitabında e, medeni olduğunu söylüyor. Bizim nazmımız da Nukaya'dan alınma bir nazm. Ama İtkan kitabında e, Ra's suresi için diyor ki, racih olan o Mekki'dir. Bazı ayetleri Medine'de inmiştir. Yani rivayetlerdeki fazlalık ve ihtilaftan dolayı o da tam net bir karara varamamış. Hani bazı konular vardır. Böyle çok karışık, çok karışıktır. E, hangi görüşü daha kuvvetli savunanı okursan gönlün o tarafa meyleder. Çünkü bir türlü seni kesin kanaata erdirecek bir şey yoktur konu hakkında. Bir delil yoktur. Allah-u Elen suresi de onlardan bir tanesi Allah'ın doğrusunu bilir. Kital Muhammed suresi bu, bu da zaten e, şeydir, medeni bir suredir. Hiç izah yapmaya gerek yok. E, çünkü bunlar İslam'ın son dönemlerinde indirilmiş olan şeyler, sureler. 20. Beyt وَتَالِيَاهَا وَالْحَد۪يدُ ve nasr kıyamatun zelzele tun ve kadru okuyorum ve taliha ve hadidun ve nasr kıyamatun zelzele tun ve Vatali ve taliha ve kıtal suresinden sonra gelen iki sure yani peş peşe gelen iki sure hangi sureler bunlar fetih ve hücurat iki tane sure fetih ve hücurat suresi Vel Hadid Hadid suresi ve Nasr ise geldi Allah'ın ve suresi. Bunların hiçbirini izah gerek var mı? Bunlar zaten konu itibariyle Mekke'nin fethi ile alakalı indirilmiş olan Yahudilerin meseleleriyle ilgilimiş olan ayetler. Bunlar hep İslam'ın son yani Hicret'in 5. 6. yılından sonra inen e sureler zaten. Taliha hadan kastetti Fetih ve Hucurat Hadid suresini biliyoruz zaten. Nasr idza caa nasullahi zaten peygamberimizin Hani İmam Bukhari'de Ömer radıyallahu anh'a sordu. İzaca ennasullahi vel fethten ne anlıyorsunuz? Kimisi dedi fethi müjde diyor, Kimisi başka bir şey dedi. i̇bn Abbas dedi ki bu sure Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatını e, yani son dönem en son dönemde gelenlerden bir tanesi. Kıyametun. Kıyamet suresi hemen hemen alimlerin tamamına göre Mekki bir suredir. Zaten okunduğu zaman da uslup itibariyle anlattığı anlamlar itibariyle de Mekki'dir. Lakin burada Kıyamet suresini medeni sureler arasında verdi. Bunu çıkarın. Kıyamet suresi Mekke'dir. Zalzaletun ve kadru Zilzal suresi ve Kadir suresi. İzazul ziletil erdu zilzalaha ve inne enzelnahu fi leyletil kadr. Bu ikisi de medenidir. Nuru, <gülüyor> Bir sonraki beyti okuyorum. 21. beyt. Vennuru vel ahzabu vel mucadele viceri ila taprimi, whohia dahil. vennur, vlahzab, vlmujadala, viceri ila taprimi, whohia dahil. whohia deil whohia, ulmaslazm. vennur nur suresi, vlahzab suresi, vlmujadala mujadala suresi, viceri ila taprimi, whohia dahil. ta mujadaladen, suresine kadar devam et. o aradaki yedi tane sure var zaten. Yedi sure de buna dahildir. Vahye dâhileh, o da e, tahrim suresi de bu medeni surelere dahildir. Nur suresi medenidir. Niye nur suresi medenidir? Çünkü nur suresinin ana temasını oluşturan zina, iftira ve müminlere atılan iftirada Müslümanların konumu, bunlar hepsi zaten Ayşe annemizle ilgili yaşanan hadiseler üzerine indirilmiştir. Ahzab suresi zaten, Müşrikler peygambere ve sahabesine karşı toplanıp Medine'yi kuşattıkları zaman o zaman indirilmiştir. Mücadele suresi e, birbirleriyle tartışan iki tane kadın kocanın meselesini bu da İslam'ın Medine'den sonraki son dönemlerine doğru olan bir mesele. Bir de arada ne var? Mücadele ile Tahrim suresi arasında yedi tane sure var. Bunlar da öyle. Haşr suresi var, Esaf es suresi var, Cuma suresi var, Münafikun suresi var, Tegabun suresi var, Talak var talak suresi var ilâhi ve o aradaki bütün şeyler aradaki bütün sureler. 7 tane surenin tamamı vasir ile taprimi veya dahiline şimdi bunların hepsini bize saydı Öğretti. ve ma ada hahahu al makiyyu al al ladi ve ma ada hahahu al makiyyu al al ladi ve ma ada Heve, bunun dışında kalanlar, yani bu saydıklarımın dışında kalanlar, o Mekki'dir, Mekki olanlardır. Yani rivayetin üzerine sahih olduğuna göre. Demek ki bu konuda ihtilaf var. Bir surenin Mekki olup medeni olması konusunda ihtilaf var. Ama o şeyin üzerine ki sahih oldu bihi onun ile el merviyyu, rivayetin sahih olduğuna göre, bu saydıkların medenidir. Bunun dışında kalanlar ise meki demiş olduğu bize. Bu şekilde bize kısaca medeni ayetleri öğretti. Bunun dışında kalanlar demek ki meki olan ayeti kelimeler Sadece biz neyi istisna ettik buradan? Kıyamet Suresi'ni. Değil mi? Dedi ki Kıyamet Suresi çünkü e, meki bir suredir. Medeni bir sure değildir. Evet. Şimdi Metinle ilgili anlaşılmayan bir yer var mı? Metinle ilgili anlamadığımız bir yer yok. Bu ikinci konumuzdu. Mekki ve Medeni'de birinci konumuz neydi? Bir ayetin Mekki veya Medeni denmesindeki dabıt ölçü nedir dedik. Üç görüş zikretik birini tercih ettik. İkinci konu hangi sureler Mekki'dir? Hangi sureler Medeni'dir? Onu da bize metnimiz anlattı zaten. Doğru mu? Üçüncü konumuz nedir peki? Bir surenin Mekki mi, Medeni mi olduğunu bilmenin yolu nedir? Yani biz nasıl bir surenin mekki midir, medeni midir olduğunu bileceğiz. Bir surenin Mekki midir veyahut medeni midir olduğunu bilmenin iki tane yolu vardır. Bu yollardan bir tanesi ile hüccet e, kaim olur. Yani bir tanesi kesin bir delildir. Öbürü ise sadece bilmeye yardımcı olur ama tek başına yeterli bir delil değildir. Nedir bunlar? Biri semadır. İkincisi ise bir takım özellikleri bilmektir. Bir ayetin meki midir, medeni midir olduğunu bilmenin birinci yolu semadır. Semadan kastettiğimiz nedir? Allah Resulü'nün hayatından ve rivayetlerinden veya sahabenin sözlerinden bir ayetin meki mi, medeni mi olduğunu, hicretten önce mi, sonra mı olduğunu bilmektir. Buna sema diyoruz. Bu nedir? Bu hüccettir. Yani bu ayet meki'dir demen için bu yeterli yeterli bir hüccettir. Misal örnek veriyorum. İbni Mesud'dan duydun i̇bn Mesud dedi ki vallahi bu ayet fetih gününde şurada indi dedi mesela. Sen bu ayet meden şeydir, medenidir diyebilmen için e senin kafi bir hüccettir. Sen bunu öğrendin, tamam. Bitti. Lakin ikinci yol nedir? Mekki ve medeniye dair zikredilen bazı özelliklerden yola çıkarak bir ayetin mekki midir, medeni mi olduğunu bilmektir. Bu tek başına yeterli bir hüccet midir? Değildir. Yani mesela diyelim alimler dedi ki kella Mekki ayetlerin özellikleridir. Sen baktın dedin ki veya mesela Ya Yuhannas, Mekki ayetlerin özellikleridir. Sen açtın diyelim ki baktın Ya Yuhannas'ın geçtiği her yerde dedin ki bu ayet Mekki'dir mesela. Olur mu böyle? Olmaz. Çünkü Bakara suresinin gidişinde hemen Ya eyyuhennas ubudu rabbekum diyor Allah azze ve celle. Yani bu tek başına yeterli olan bir delil değildir. Öyleyse biz neye itimat edeceğiz bu konuda? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ve sözleri ve sahabeden nakledilen sözler ile Mekki ve Medeni birbirinden ayırt, ayırt edeceğiz. İkinci yol nedir dedik? an dışındaki yol. Mekki ve Medeni surelerin özelliklerini tanımaktır. Tek başına hüccet olmasa da faydalı yollardan bir tanesidir. Peki Mekki ayetlerin özellikleri nelerdir? Mekki ayetlerin özellikleri. Şimdi Mekki ayetlerin genelini alimler inceledikleri zaman bir takım ortak özelliklerin olduğunu görmüşler. Mesela ne gibi? Biraz önce söyledim bir tanesini. ya اَيُّهَا النَّاسُ diye başlayan ayetlerin geneli umumu Mekki'dir. Çünkü Kur'an Mekke'deyken belli bir zümreye değil, bütün insanlığa hitap ettiğinden dolayı genelde umumi lafızları tercih etmiştir. Ama Medine'ye geldikten sonra artık ehli kitap, müşrikler, Müslümanlar, münafıklar ayrı ayrı tayfeler oluştuğu için tayfalere hitap tarzı da değişmiş. İki mesela genelde Mekki kella diye başlayan, hayır asla diye başlayan ayetlerin hemen birçoğunun meki olduğunu görmüşler. Adem ve İblis kıssasını anlatan Bakara ve A'raf suresi dışındaki surelerin hemen çoğunun meki olduğunu görmüşler. Yani ortak bir özellik olaraktan bunların meki sureler olduğunu görmüşler. Bakara ve Ali İmran suresi hariç içerisinde hurufu u olan surelerin çoğunun Meki olduğunu görmüşler. Elif, Lam, Mim, Yasin, Elif, Lam, Ra, Kafha, Ya, Insat. Çoğuna bakın Bakara ve Ali İmran'ı istisna tutarsak eğer kalanlarının çoğunun Meki olduğunu görürsünüz. Bir de Mekki sureleri medeni surelerden ayıran uslup farkı vardır son olarak. Mekki sureleri medeni surelerden ayıran uslu farkı nedir? Bir, Mekki ayetler kısadır. Kısadır, uzun değildir Mekki ayetler. İki, Mekki ayetler tehdit ve azap mesajı yoğunluklu ayetlerdir. Yani çoğunlukla tehdit vardır, azapla korkutma vardır, uyarma, uyarma vardır. Yine Mekki surelerin hemen hemen tamamında tevhidin ikrarı şirkin ve müşriklerin üzerinde olduğu yolun iptalini içeren hücretler Hüccetler vardır. Yine Mekki ayetlerin tamamında uslupta ciddi sertlik vardır. Yani normal bir mesele anlatılırken bile e, uslupta çok ciddi anlamda e, böyle bir sert e, bir şey vardır. Sert bir uslup e, vardır. Bu Mekki ayetlerin şeyidir. E, Mekki ayetlerin özellikleridir. Medeni ayetlerin özellikleri ise genel itibariyle Ya eyyuhel lezine amenu e, ile başlayan ayetler genelde şeydir, e, medeni ayetlerdir. Ya ehlel kitab, içerikli ayetlerin geneli ehli kitaptan konuşan ayetler, medeni ayetlerdir. Nifak, münafık ve bunların ahkamını anlatan ayetler, medeni e, medeni ayetlerdir. Herhangi bir fıkhi hükmün tafsilatlandırıldığı bütün ayetler, istisnasız bir şekilde medeni e, medeni ayetlerdir. Müslüman olduktan sonra, İslam'a girdikten sonra, Müslüman bir bireyin sorunlarıyla alakalı doğruluk, yalan, ihanet, işte güvenilirlik ve benzeri bütün konular hemen tamamı bunların medeni medeni ayetlerdir. Medeni ayetlerin e, uslupları da Mekke ayetlerin usluplarından farklıdır. Bir medeni ayetlerin uslubu çok yumuşaktır. Yani korkutmadan daha ziyade medeni ayetler genelde müjdelemeye müjdelemeye ve doğruyu insanlara gö gö göstermeye yöneliktir. Medeni ayetler uzundur. Mekki ayetler gibi kısa ve öz değil daha uzun ve tafsilatlı, tafsilatlıdır. Medeni ayetlerin içerisinde tevhid ve şirkten ziyade, yani tevhid ve şirk vardır, lakin kitaba müntesip olanların şirkini ve tevhiddeki problemlerini gidermeye yöneliktir. Birincisi kitapsız cahil toplumların şirkini ortadan kaldırmaya yöneliktir. İkincisi ise kitabı olan yani ehli kitap ve münafıklarınkini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Medeni şeyler, medeni ayetler. Tabi dediğimiz gibi bunlar bir usluptur. Fakat bunlarla bu ayet medenidir veya mekidir diye kesin kanaate varmak mümkün değildir. Çünkü istisnaları istisnaları vardır bunların. Peki belki şu soruyu bir sorabiliriz. Hani en son nihayetine vardığımızda yani ben Ulumul Kur'an'ı okuduğum zaman Mekki'yi ve medeni birbirinden ayırdıklarında, bunları ispat ve tespit ettiklerinde bunun bir Müslüman olarak bana ne faydası var? Bir ilim talebesi olarak Mekki ve medeni bilmenin faydaları diyelim o zaman, semereleri diyelim. Şimdi birincisi biz Mekki ve medeni ayetleri birbirinden ayırdığımızda nasih ve mensuk konusuna, yani nes konusuna dair bize faydası olur. Nes neydi? sonradan gelen bir ayetin önceden var olan bir ayet-i hükmünü ortadan kaldırması idi. Şimdi haliyle dikkat ederseniz buradaki en önemli mesele ne? Sonradan gelen ve önceden var olan. Mekî medeni de tam da bize bunu anlatıyor. Mesela örnek veriyorum. Diyelim siz Nahl suresini açtınız. Nahl suresinde Allah azze ve celle diyor ki وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَتْ Hurmaların ve üzümlerin meyvelerinden sarhoşluk verici alkol ve güzel rızıklar elde edersiniz dedi. Ve bunda sizin için ayetler var. Hani tefekkür edenler için bunda Allah'ın ayetleri var diyor. Biri geldi. Diyelim dedi ki ya alkol, alkol üretmek. Allah azze ve celle bunu Allah'ın ayetlerinden sayıyor. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا اَيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ diyor Allah Azze ve Celle. Yani düşünen kavim için alkol kullanmak, alkol üretmek, alkol çıkarmakta Allah'ın büyük ayetleri var. Sen de diyorsun ki alkol haramdır. Doğru mu? Sen bunu peki... Veyahut da mesela şöyle bir yaklaşım olduğunu düşünelim. Maide suresinde bahsedilen e, hamır, Allah'ın haram kıldığı hamır. Bak adam dedi ki orada yan yana zikrettiği başka şeyler var. اِنَّمَ <gülüyor> الْخَمْرُوا وَالْمَيْسِرُوا وَالْاَنْسَابُوا وَالْاَزْلَامُوا Yani bu adam içki içiyor, sonra oturuyor, kumar oynuyor, sonra gidiyor putlara tapıyor. işte hani bazıları şimdi diyor işte müzik hangi müzik haramdır? İşte çalgılı, çengili, kadın ne haramdır, öbürü şeydir, öbürü helaldir. Sen burada ne diyeceksin? Bu sure meki bir suredir. Henüz içkinin tahrimine dair Allah Azze ve Celle tek bir harf dahi indirmemiş ve insanların mübah olarak yaptıkları, Allah'ın yarattığı bir şeyden ürettikleri bir rızkı Allah Azze ve Celle onlara hatırlatıyor. Lakin Maide suresine gelince veya Nisa suresindeki ayete gelince artık Allah yavaş yavaş müminlerin gönüllerinde o aklı örten kötülüğe karşı bir nefret uyandırmak istiyor. Bu ayet-i kerimeler iniyor. Maide suresiyle de Allah Azze ve Celle bunu tamamen ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Mesela. İki, bize ikinci faydası şudur. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini e, tederruç demiş olduğumuz yani adım adım, mertebe mertebe Allah Azze ve Celle nasıl teşrihi, kanunlarını toplumun içerisine yerleştirdiği bunu bilmemize e faydası olur. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim 23 senede indi ve nihayette söyleyeceği birçok şeyi ilk başta söylemedi. Yani Allah zaten onu söyleyeceğini, o hükmü indireceğini biliyordu. Ama Allah Azze ve Celle onu birinci yılda değil onuncu yılda indirdi mesela. Sen burada İslam şeriatının yeryüzüne hakim olurken veya insanların vicdanlarına yerleşirken nasıl bir yol, nasıl bir metot izlediğini Allah Azze ve Celle'nin öğrenmiş oluyorsun. Sana burada faydası olan ne? Mekki ayetler ile medeni ayetleri birbirinden ayırt etmen. Üç herhangi bir ayeti doğru tefsir edebilmenin yollarından bir tanesi ayetin mekimi medeni mi olduğunu bilmekten e, bilmekten geçer. Mesela örnek verelim buna. Siz diyelim ki Kur'an-ı Kerim'i e, aldınız önünüze. Bir ayet-i kerime okuyorsunuz mesela. Eee وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَا الَّذ۪ينَ Sen sabahın ve akşamın bir ucunda Allah'ı anan ve tek dertleri Allah'ı razı etmek olanlarla beraber sabret. Şimdi sen bu ayeti kerimeyi okudun. Doğru mu? Ne anlıyorsun bu ayet kerimeden? Bu ayeti kerimeyi okuduğunda. Yani Müslümanlarla beraber, Allah'ı zikreden toplulukla beraber sen de sabret. Anladığın şey bu e, zahir olarak. Lakin sen bu surenin Mekki olduğunu öğrendiğin zaman, bu ayetin Mekki olduğunu öğrendiğin zaman bambaşka bir anlam anlıyorsun bundan. Sana Allah Azze ve Celle şunu söylüyor. Sen içinde bulunduğun konum itibariyle, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Malın, mülkün, çevrende bulunan akrabaların itibariyle korunaklı olabilirsin. Senin bir derdinin olmaması Müslümanların derdiyle dertlenmemen anlamına gelmez. Yani Bilal'in kimsesi yok, Bilal'e eziyet ediyorlar. Senin amcan var, senin amcan sana eziyet edilmesine engel oluyor. Bana ne diyemezsin sen? Sen de onunla beraber oturacaksın, onunla beraber dertleneceksin, onunla beraber sabredeceksin. Bak bu çok daha ince bir anlamı, sen ayet-i kerimenin Mekke'de indiğini, Mekki olduğunu öğrendiğin zaman öğrenmiş e, veya da idrak etmiş oluyorsun. Onun için tefsir yaparken veya tevil de diyebiliriz buna, Kur'an-ı Kerim'i daha doğru anlamaya çalışırken, bir ayetin meki olmasını bilmek çok önemli. Mesela e, kafirin suresini ele alsak diyelim ki biz hiç kafirin suresine dair hiçbir malumatımız yok. Açtık e, Kafirun suresini okuduk. Kul yail kafirun la abudu ma tabudun. Gayet şey gibi görünüyor. Yani sadece karşımızda kafirler var. Biz sizin taptıklarınıza tapmayız. Biz sizden beriyiz gibi anlaşılıyor. Sonra baktık ki bu sure Mekkidir. Yani bunu Peygamberimiz Mekke'de söylemiş. Hemen neyi anlıyoruz burada? Tevhid konusunda taviz yoktur. Velev ki sizin bütün ashabınız zindanlarda olsa bile, velev ki sizin bütün ashabınız kırbaçların altında inlese bile, velev ki sizin ashabınız şehit edilse bile, tevhid ve kafirlerden beraat konusunda Müslümanların taviz vermesi gibi bir şey söz konusu değildir. Çünkü bu Müslümanların en zor zamanlarında söylenmiş olan sözdür. Kul ya, Şimdi mesela burada otururken ben size anlatsam desem ki kul ye eyhul kafirun la a'budu ma ta'budun. Sadece dinlersiniz beni. Ama birilerinin kırbaçları bizim sırtımızda e, sırtımıza değerken veyahut da kafirlerin altında onların elinin yanında esir olduğunda biri bu ayet kelimeyi okusa ayetin anlamı bambaşka olur, değil mi? Ayetin bizim nefislerimizde bırakacağı etki çok başka, çok başka olur. Bak meki oluşunu bilmek bir ayetin İçine ne kadar fazla anlam yükledi? Müslümanların değerini bilmemiz anlamında, tevhidin değerini bilmemiz anlamında, müşriklerden beraatın Allah'ın yanında ne kadar önemli olduğunu bilme, e, bilmemiz noktasında çok daha fazla anlam yükledi ayet-i kerime. Demek ki doğru tefsir, ayetleri doğru idrak etmenin yollarından biri Mekki mi medeni mi olduğunu e, bilmektir. Yine bize e, faydalarından bir tanesi Mekki medeni şeyleri bilmenin, ayet-i e, bilmenin. Kur'an-ı Kerim'in icaz ve belagatini anlama noktasında bize çok faydası var. Çünkü belagat zaten muktadal hali gözetmektir. Yani sözün konuşulduğu ortamda o sözü gerektiren durumu, gerektiren durumu bilmektir. Mesela bir söz vardır, mücerret bir sözdür. Ama sen o sözü getirip belli bir meselenin üzerine oturttuğun zaman o mücerret söz birden belîğ, anlamlı böyle çok değerli bir şeye dönüşür çok değerli bir söze dönüşmüş olur zaten belagatın temeli nedir Muhtadar haldir yani içinde bulunan hal ve o halin içerisindeki gerektirici durumları gözetmektir şimdi meki olan ayet-i kerimeler de aynı şekilde böyledir yani sen bir ayet-i kerimenin meki olduğunu bildiğinde ve Mekke'de Müslümanların ve müşriklerin durumunu da bildiğinde hangi ayet-i kerimenin neye kabul ettiğini sen az çok daha iyi şey yapıyorsun. Daha iyi anlıyorsun. Mesela örnek veriyorum. "Vela tuti kull halafin mehin." Doğru mu? Ayet-i ne demek manası? "Vela tuti kull halafin Manasını bilen var mı? Buyur. Başka mehin ne demek peki? Mehin? Buyur. Alçak. Alçak. Ehaneden geliyor değil mi? Ehane yuhinu haun. Bir şeyin alçak olmasa bir şeyin değersiz, değersiz olmasa. Şimdi velatu te kull mahin. Çok gayet normal yani çokça yemin eden ve alçak, değersiz olan insanlara itaat etme. Doğru mu? Her şimdi bunda bir belaga her insanın bildiği, e, bildiği bir şey bu. Yani çok yemin eden ve alçak olan insan, değersiz olan insan niye yemin ediyordur? Yalanın üzerini kapatmak için yemin ediyordur. Bu tip adamlara kıymet verme. Ama sen bu ayetin Mekke'de ve Mekke'nin cumhurbaşkanı peygamberimize hitap ettiğinde bunun üzerine indiğini bildiğin zaman ayet-i kerimenin anlamı çok çok daha değerli oluyor. Yani Allah azze ve celle onların sözleriyle kendilerine atfettikleri değerin hiçbir şey ifade etmediklerini onların tabiat itibariyle alçak olduğunu sana, sana gösteriyor. Onlar alçaktırlar diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Devamını da okusak ayet-i ne diyor? Devamında وَلَا تُجَكُلَّ حَلَّا فِمَّهِنْ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَم۪يمٍ Şimdi bak Allah ne dedi? Adam olsalardı milletin arkasından kaşlarını gözlerini oynatmaz. Bir de tutup da toplumun en alçak kesimi gibi onun bunun arasında laf götürmezlerdi. Yani adam devlet başkanı, adam dışişleri bakanı Ebu Sufyan gibi, adam Ebu Cehil. Bir araya geldiklerinde ne yapıyorlar? Muhammed şöyle demiş, o oradan bir şey söylüyor diyor falan amcasının oğlu böyle söylemiş. Yani normalde toplumdaki en alçak tabiatlı insanların bile yapmaktan utanacağı utanacağı şeyleri yapıyorlar. Bugün bunlar da aynısını yapıyorlar. Sadece suretler değişmiş. Adliyelerde yapıyorlar bunu. Terörle mücadelenin içerisinde yapıyor. Oturuyorlar kendi aralarında birbirlerine yalan söyleye söyleye söyleye Müslümanlara karşı birbirlerini şişiriyorlar. Ondan sonra da Müslümanlara zulm ediyorlar. Yani biri bir yalan atıyor ortaya. O şimdi ben geri kalmayayım diyor bu yalandan. O da kendince bir bir yorum yapıyor, bir tahlil yapıyor. O da bir tahlil yapıyor, o da bir yorum yapıyor. E savcı hiç boş durur. Yani bütün bu yalanları kendinde toplayıp yalanların üzerine hüküm bina eden, o da hemen Müslümanların aleyhine bir adım atmış oluyor. Zahiren bunlar toplumun en üst kesimi. Yani zahiren baktığında bunlar toplumun en üst kesimi. Okumuş adamlar, diploma almış olan adamlar devlet güvenliğini bu adamlara teslim etmiş. Ama bu adamlar aynı çünkü nereden anlıyorsun bunu? Ee, mesela o geçmişteki Müslümanlar için de böyleydi. Müslümanları neyle töhmet altında tutuyorlar? Bunlar yalan söylüyor diyorlardı. Müslümanların hiçbiri yalancı değildi. Bunlar diyorlardı şiir e, şiir okuyorlar. Okudukları şiir çok etkili. Ne peygamber ne sahabe Mekke'deki sahabelerin çoğu şiirle hiç uzaktan yakını alakaları yoktu. Bunlar kahinet yapıyorlar diyorlardı. Hani oturuyorlar sihirle büyüyle e, gaybden haberler vermeyle milleti etkiliyorlardı. Müslümanlar kehanete küfür diyorlardı. Sihre küfür diyorlardı. Bunu yapanlara tağut, tağut diyorlardı. Doğru mu? Bunlar diyorlar da anne ile evladı birbirinden ayırıyorlar. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anne ile evladı ebediyen birbirlerinden ayırmamaları için onları selamet yurduna, selamet yurduna davet ediyordu. Demek ki o darun nedvede oturup yaptıkları toplantılar ve Müslümanların aleyhine çıkardıkları bütün sonuç neden ibaretti? Yalan, zan, iftiradan ibaretti. E bugünkü iddianameleri de elinize alsanız. Devletin aylık 10 milyar 15 milyar maaş verdiği adamlar bir araya toplanmışlar. Birbirlerine yalan, ata ata ata ata ata 500 sayfalık, 400 sayfalık, 100 sayfalık şeyler oluşturmuşlar. Ne anlıyorsun? Velatu ti'kul halafin mahin hamazin meşşain binamim. Bunlar da günümüzdeki şeyleri, günümüzdeki versiyonlar. Sen şimdi bunu gördüğün zaman Kur'an-ı Kerim'in uslubundaki kuvvet olayları nasıl tahlil ettiği, neden onlara alçak dediği Bak bunu neyle anladın? Muhtadal halden anladın. İçinde bulundukları hal ve yaptıkları cürümlerden anladın. Hem senin kendi asırına Kur'an-ı Kerim'i tatbik etmene çok faydalı oluyor. Hem de senin Kur'an-ı Kerim'i çok güzel anlamana güzel anlamana faydalı oluyor. Onun için bir ayet meki midir, medeni midir bunu bilmek. Ve tabii en önemlisi Mekke'de ne yaşanmış bunu bilmek. Çünkü Neş ulemasından bir tanesinin söylediği gibi önemli bir kaide. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılması Allah Resulü'nün siretini bilmekle alakalıdır. Yani bir insan siyeri bilmezse Kur'an-ı Kerim'i anlaması mümkün değildir. Onun için siyer, biz diyoruz ya sünnet Kur'an'ın tefsiridir, sünnet Kur'an'ın beyanıdır. Aslında burada asıl kastettiğimiz şey Peygamberimizin sözleri değildir. Çünkü Peygamberimizin Kur'an'ın tefsirine dair bütün sözlerini, bütün rivayetleri bir araya toplasak küçük bir kitapçık bile çıkmaz. Yani şu manzumet zemzemi gibi küçük bir kitapçık anca çıkar ya çıkmaz elimize. Kastettiğimiz nedir? Peygamber bir varlık olarak, bir insan olarak bütün tasarruflarında Kur'an-ı Kerim'in tercümanıdır. Bunun en güzel yönü de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siyretidir. Nasıl yaşadığı, Kur'an ayetlerini nasıl tatbik ettiği, bir ayet inmeden önce Peygamberimizin yaptıklarıyla indikten sonra Peygamberimizin. Yaptıkları Bu bize ayetleri en doğru anlamanın yollarından bir tanesidir. Onun için siret, e burada yani Mekki Medeni dediğimizde hani Mekke'de yaşananları bilmek ve Medine'de yaşananları bilmek e, bizim için önemlidir. Mesela şeyi söylesem e, daha iyi anlaşılır. E, Ahzab suresi Kur'an-ı Kerim'in en etkili surelerinden bir tanesidir. Özellikle o savaş sahnelerini Allah'ın anlatmış olduğu sureler en etkili şeylerden bir tanesidir. Peki şu soruyu sorsam size. Ahzab savaşında ne olduğunu bilmeyen bir adam bu ayetleri okusa ne anlar bundan? Hiçbir şey. Roman okur gibi okur. Ama sen ne olmuş, ne bitmiş, kim Medine'ye gelmiş, kim kimi kandırmış, e kim kime ihanet etmiş bunları tafsilatlı bir şekilde öğrenip ondan sonra ayet-i kerimeleri okuduğun zaman ayet kelimelerin anlamı tamamen yani senin üzerindeki tesiri tamamen değişiyor ayetlerin. Onun için Mekki ve Medeni'nin faydalarından bir tanesi de bu son zikretmiş olduğum şeydir. Evet, benim anlatamadığım veya sizlerin sormak istediği bir şey var mıdır Mekki ve Medeni hususunda? Buyurun. Hocam şeyde... Medeni ayetleri, şu Mekke ayetlerin bir takım özellikleri vardır ayırt etmek için. Dediğim gibi. Mesela Adem ve İblis'in kıssasını anlatan e, Bakara ve Araf dışındaki bütün süreler Mekkidir dedik. Araf suresini e, normalde burada yani o Mekki medeni olan sürelerden bilir. Araf suresi mi? Yok, A Araf suresini de mi söyledik? Evet. Ha, yanlış söyledik o zaman yok. Bakara suresi haricinde... İblis ve Adem Aleyhisselam'ın kıssasını anlatan surelerin e, tamamı hemen hemen Mekki'dir. Araf suresi Mekki surelerden. Tamam. Tamam. Yanlış söylemişiz demek. Araf. Evet. Zaten Araf suresinde var. Kehf suresinde var. Hicr suresinde var. E, i̇blis de şeyin kısası. Adem Aleyhisselam'ın kısası. Evet. Onu yanlış söylemişiz. Düzeltebiliriz onu inşallah. Başka?